375, numaralı konu, Yemen ve Sabit bin Vakşın şehit düşmeleri, evet, Hazreti Peygamber Uhut'a çıktığında, Huzeyfe'nin babası Yemen ile Sabit bin Vak bin Zeura çok yaşlı oldukları için kadınlar ve çocuklarla beraber kalede kaldılar, onlar birbirlerine, biz neyi bekliyoruz, Allah'a yemin ederim ki, ömrümüzden ancak bir merkebin suya gitmesi kadar bir zaman kalmıştır, biz bugün veya yarın ölürüz, niçin biz kılıcımızı almıyor ve Resulullah'a yetişmiyoruz, dediler, böylece gelip Müslümanların arasına girdiler, Müslümanlar onlardan haberdar değildi, Sabit bin Vakşı müşrikler öldürdüler, Ebu Huzeyfe'ye gelince, Müslümanlar onu tanımadıkları için hücum ettiler, bu sırada Huzeyfe, o benim babamdır, o benim babamdır diye bağırdıysa da, bunu kimse duymadı, böylece onu öldürdüler, Huzeyfe'ye, Allah'a yemin ederiz ki, biz onu tanımadık, dediler, Huzeyfe de onlara, Allah sizi affetsin, o merhamet sahibidir, dedi, Hazreti Peygamber onun diyetini vermek istedi. Dedi, Huzeyfe, Müslümanlara sadaka olsun, dedi, böylece peygamber katında mertebesi daha da yükseldi.